Genç Havan başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Ben Uruk. Bu yayın döneminde bazı programlarda beraber olacağız. Ben sizlere eşlik edeceğim. Kendimle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisiyim. Radyo Havan bildiğiniz gibi İstanbul Eczacı Odası'nın bir radyosu ve ben de İstanbul Eczacı Odası'yla geçen sene tanışmıştım. Zamanla etkinliklerine katılarak gelip giderek daha fazla alıştım ve bugün burada sizlerle beraberim. Bugün burada olmamız sağlayan sevgili Olcay Meşe ve Suat Bey'e teşekkür ediyorum ayrıca. Ee, peki programlarımızda ne konuşacağız, nelere yer vereceğiz? Buna dair birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında konu yelpazemiz bayağı geniş. Ee, diğer haftalarda... Değişik branşlarda, değişik alanlarda konuklar edineceğiz. Konukların bana eşlik edecek burada. Bugün ilk program olması dolayısıyla sevgili Olcay Meşi, Olcay Meşi'yi hepiniz tanıyorsunuz zaten. Kendisi İstanbul Eczacı Odası'nın bir ferdi, aynı zamanda Radyo Havan'da program sunan bir arkadaşımız. O bugün bana burada eşlik edecek. Ee, sevgili Olcay'a birazdan e, hoş geldin demeden önce Dilerseniz ilk şarkımızla başlayalım Hemen sonrasında beraber olmaya devam edeceğiz Evet ilk şarkımızı geride bıraktıktan sonra sevgili Olcay Meşe şu an yanımda. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Olca hoş geldin. Hoş buldum. Asıl sen hoş geldin demek isterdim ama bu yayın döneminde Uruk eşlik edecek. Daha doğrusu radyo programını Metin ve Uruk arkadaşımız beraber yürütecek. Geçen sene ben sunuyordum programı. Çok keyifliydi, çok güzeldi fakat hem benim... Çalışma alanıma biraz daha zaman konusunda sıkıntı yarattığı için hem de asıl programı sunması gereken sizler olduğunuz için çok sevinerek sizlere bıraktım. Ee, aslında ilk konuk oluşum değil benim Radyo'ya. Radyo Havan'a daha önce öğrencilik zamanımızda Suat Bey sağ olsun o konuk etmişti. Gençlik komisyonunu tanıtmıştık. Daha sonra odaya girmemle ve gençlik komisyonunu yürütmeye başlamamla beraber... ...böyle bir fikir geldi aklımıza... ...neden bir gençlik radyosu olmasın... ...gençlere neden hitap etmeyelim diye... ...öyle kısa dönemde hızlı hazırlanmış... ...bir programdı açıkçası... ...benim de hiç deneyimim yoktu... ...yine konuk olmak dışında... Ee, ...çok isterdim... ...demek ki e, istekler bazı zamanlarda... ...şansla birlikte insanın... E, ...insana eşlik edebiliyormuş... ...bir seneyi o şekilde geçirdik... ...gerek konuk aldım... ...gerekse de e, tek başıma sundum... Çok keyifli bir dönemdi. Bundan sonra da başarılar diliyorum size tabii. E, çok keyif alacağınıza da inanıyorum. Ve ileride de gerçekten size çok çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Ve böylece e, kısa bir hoş bulduk e, anonsunu yapmış olayım ben de. Teşekkür ederim Olca. Aslında radyo ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Benim ilk radyo deneyimim e, 2007 yılındaydı herhalde. Tabii o zamanlar biraz daha toy biraz daha aslında. Gerçek anlamda çocuktum. Ama yıllar geçti birçok şey değişti aslında. Sadece değişmeyen bir şey var ki burada hala mikrofon başında o ilk günkü heyecanınızı koruyor olmanız. Yani 4-5 yıl geçti ama dediğim gibi hala bende de o heyecan. O heyecan hiçbir zaman geçmez bence çünkü bambaşka bir şey bambaşka bir alan. Teknoloji gelişiyor her şey gelişiyor ama radyo ben internet de kullanıyorum. Yani telefon olmazsa olmazımız zaten. Televizyon hayatımızdan hiç çıkaramadığımız hmm. bir şey ki ben bunu başardım biraz da övünerek söyleyeyim. E, yurda başladığım günden itibaren televizyon hayatımdan çıktı. Evdeyim hala televizyon kullanmıyorum ama radyo hiçbir zaman yanımdan eksik olmadı. Telefonda dinledim bilgisayarda dinledim özel gittim radyo için e, bu şeylerden almıştım küçük e, radyolardan almıştım yurtta kalırken. Yani hiçbir zaman hayatımdan çıkmadım. Demek ki biraz istek ondan kaynaklı olabilir. Sürekli programlar dinliyorsun, müzikler dinliyorsun, haberleri onlar üzerinden alıyorsun. Bambaşka bir şey ve bunu bence sadece radyoyu sevenler bilir. Yani başka bir radyo programcılığı nasıl bir şeydir, radyo nedir? Herkesin bilebileceği ve heyecan duyabileceği bir alan değildir. O yüzden ben... Özellikle radyoda hem konuk olsun hem sunarken o heyecan hiçbir zaman tükeneceğini düşünmüyorum. Sürekli vardır, sürekli bir e, heyecan olmalı ki daha güzel şeyler olsun, daha üretebilesin. Evet, çok haklısın. Peki Olca, biz bugün aslında birçok şeyden bahsedeceğiz. Geçen dönemden, geçen dönem İstanbul İzlacı Odası olarak neler yaptık? Eylemlerimiz, mitinglerimiz acaba istenilen sonuçları verdim ya da siz İstanbul Eczacı Odası olarak beklentilerinize karşılık bulabildiniz mi? Bunları konuşacağız bir de bu yeni döneme değineceğiz bu sezon neler yapabiliriz öğrencilere hitaben ya da eczacılara hitaben ya da her ikisini de kapsayacak projelerimiz olacak mı? Bunları konuşacağız. Yeri ve zaman geldiğine müzik vazgeçilmez olarak müziğe Hı -hı. değineceğiz. Dediğin gibi aslında bugün birçok şey e, konuşacağız. Dilersen e, geçen dönemden baş, başlayalım. Olur. Geçen ee, dönem neler yaptık? Analiz yapmış oluruz Onun biz de. Yapalım. Tabii gayet tamam. iyi olur. Zaten toplantılara başlamadık. Ee, Muhtemelen bir hafta sonra toplantılarımız olacaktır. Öğrenciler yeni yeni gelmeye başladı çünkü İstanbul'a kayıt dönemi ve daha sonrasında derslerin başlamasıyla bir yoğunluk bekliyor bizi. Geçen senenin analizini yapacak olursak bunu birçok kez de zaten radyopta belirtmiştik. Kendi aramızda da konuştuk. Geçen sene verimli bir seneydi. Bir yandan bizim için de tecrübelerimizi... ...ortaya koyduğumuz veya hiç bilmediğimiz bir alanda kendimizi gösterdiğimiz bir sene olarak geçti. Nasıl? Çünkü ben özellikle kendi adıma konuşmak istiyorum. Çünkü olayın hakimiyeti benim üzerimdeydi biraz daha. Öğrenciyken çok daha farklı her şey. Ya öğrenciyken alana hakimsin. Öğrencilerle berabersin, onlarla nasıl vakit geçirildiğini veya hangi noktada neye müdahale ettiğini görebiliyorsun. Beraber hareket ediyorsun. Beklentilerin o boyutta. Fakat mezun olduktan sonra biraz da şöyle bir durum var. Biz gerçekten okulda ne eczacılığı veya her alanda olabilir. İşte ben odada çalışıyorum, başka arkadaşım sanayide çalışıyor. Nelerle karşılaşabileceğimizi pek kestiremiyoruz. O yüzden alana girince her şeyi öğreniyorsun. Bir yandan kendimi ona alıştırmaya çalışırken bir yandan da e, uzak bir alan aslında öğrenci. Yani yakın ama alanda olmadığım için müdahale etmek o kadar kolay değil. O yüzden bol bol e, deneyim geçirdik aslında ilk şeyleri yaşadık. O yüzden analiz etmek e, şu an için daha e, objektif olacak en azından daha rahat de değerlendirebileceğiz. Neler yaptık çok fazla uzatmayayım. Bunun en önemlisi yeni gelen arkadaşlarımızla tanışmaktı ki birisi sensin zaten. Bizim için çok önemli, çok değerli insanlar edindik. Yeni gelen hem İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız zaten eskidendir tanıdığımız arkadaşlarımız yine 7 tepe fakat iki tane daha üniversite, hatta 3 tane üniversite daha açıldı. Özel üniversitelerimiz açıldı. Bunlarda ee, sıkıntımız ulaşamamaktı. Çünkü hem yeni gelmişler hem ilk defa İstanbul Eczacı Odası kavramıyla karşılaşacaklar. Ama çok güzel sonuçlar aldık. Ee, bunda da birazcık bizim sosyal kültürel etkinliklerimizin e, boyutu önemliydi. Neden? Çünkü tiyatroyu ilk defa, İstanbul Eczacı Odası'nın aslında tiyatro e, kulübü var. Uzun yıllar oynamışlar e, ve çok güzel Profesyoneller çok güzel oyunlar çıkardılar. Çok büyük bir izleyici kitlesine sahipler. Biz de bu alana bir şansımızı deneyelim diye girdik. Çünkü o konuda ben açıkçası çok pozitif bakmıyorum. Çünkü öğrenciler belki burada beni eleştirebilirler. Ama artık yeni gelen sanki tiyatroya, sanata, müzeye o kadar da fazla değer vermiyormuş gibi bir... ...düşünce vardı bende. Bunun bilinciyle bu işe girdim. Ama çok yanlış düşündüğümü anladım. Çok fazla sayıda... ...öğrencilerden talep geldi. Hocamız çok çok iyiydi. Ülke Vaz yönetimindeydi çünkü oyunumuz. Bu sene çıkaramadık. Geçen sene diyeyim. Çıkaramadık oyunu. Çünkü yeni girdik tiyatro... ...alanına. Ve zamanımız da yetmedi. Yani diğer... Eczacılarımız çok güzel oynadı. Onlardan çok fazla izlerken de kendimize bazı çıkarımlarda bulunduk. Ama hem sınav dönemi olması, hem de işte öğrencilerin tatil süreçlerine girmemiz o sene de oyun çıkaramamamıza sebep oldu. Ama bu sene çok güzel bir ekiple yine çoğu aynı olacak zaten arkadaşlarımızın yeni gelenler katılacak. Bu oyunu çıkaracağız Ocak gibi düşünüyoruz kesin tarih de koyduk. Bunu yaptık ve özellikle vakıf üniversitelerinden bu açıdan çok güzel arkadaşlar edindik. Onun dışında yine dans, Latin Dansları adı altında bir kursumuz oldu. O da yine çok uzun sürmedi gerçi. Yanlış hatırlamıyorsam Kasım'da başladık ve Mayıs gibi bitirdik. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Yine onda da... ...hiç tahmin etmediğimiz sayıda öğrenci geldi... ...daha çok geçen senelerde daha farklı yöntemler kullanıyorduk... ...öğrencilerle birebir konuşuyorduk... Odamın önemini vurguluyorduk ki hala onu yapıyoruz... Ama bu sene hep bizim eksiğimiz olan hem okul şartlarından kaynaklı hem de her türlü maddi manevi sıkıntılardan kaynaklı. Bu sosyal aktivitelere zaman ayıramadığımızı gördük ve bu sene e, yani geçtiğimiz sene buna özellikle vurgu yaptık. Bu sene çok daha fazla şeyler yapacağız. Onu daha sonra konuşuruz zaten. Yani ilk etapta aklıma gelenler bunlar benim. Peki bu sene yapılacak olan etkinlikler, yazışı, bu kurslar. Vesaire. Bunların tarihleri belli mi acaba? Yani öğrencileri özellikle yeni gelenler için. Çünkü merak edenler oluyor. Hani direkt işe başlayayım. Hı -hı. Şimdi, hevesiyle olan tabii, öğrenciler ee, oluyor. Tabii afişler asılacak, duyurular yapacak. Onun için öncelikle bir öğrencilerle toplanmamız gerekiyor. Kendi komisyonun arkadaşlarımızla. Ve... Ee, tabii öğrenciler bu konuda pek bir bilgi sahibi değildir. Ee, oda seçimlerimiz vardı bizim. Ee, oda seçimleri olması dolayısıyla biraz eczacılık e, mesleğine yöneldik. Ee, şeyden ziyade yani öğrenciler de gelmediği için. O yüzden tarihleri açıkçası tam belirleyemedik. Ama Ekim'in ortasında başlayacağız. Hangilerini yapacağız bunlar belli. Tiyatroya devam edeceğiz. Ve bizim Dance of Pharmacist diye oluşturduğumuz hem eczacı hem öğrenci bir dans topluluğumuz var. Halk oyunlarını sergiliyoruz ama bilindik formatın dışında biraz daha. Kendimiz özellikle daha farklı çeşitli grupları örnek alarak farklı bir gösteri sunmaya hazırlanıyoruz. Yine geçen sene... ...geç bir vakitte başlamıştık buna... ...zamanımız yetmedi... ...bu sene sonunda da güzel bir gösteri... ...hem eczacıları hem öğrencileri bekliyor... ...buradan da herkese davet ediyorum... ...zaten hem gösteriyi izlemek için... ...tabi onun tarihi daha belli değil... ...hem de birebir içerisinde yer alması için... ...özellikle ilgilenenleri davet ediyorum... ...evet, yani benim anladığım kadarıyla... ...yine çok güzel bir sene bizi bekliyor... ...güzel bir dönem bizi bekliyor... Umuyorum her şey yolunda gider ve hep beraber güzel vakitler geçiririz, eğlenceli dakikalar yaşarız hep beraber. Yani öğrencilerin olduğu her yerde bir hareket vardır, Kesinlikle, eğlence evet. vardır. Bunu özellikle oda başkanımız her zaman dile getirir. Yönetim kurulumuzdaki eczacılarımız her zaman önem veriyor öğrencilere. Ee, fakat öğrencilerin tabii e, bu konuda talep etmeleri lazım. Yani biz şunu yapmak istiyoruz böyle bir şey olsun dediği anda hiçbir zaman İstanbul Eczacı Odası'ndan e, olumsuz bir yanıt gelmeyecektir. Yeter ki öğrenciler bir şeyler yapmak istesinler. Evet bunu en iyi ben bilirim çünkü geçen sene baya biz gelip gittik buraya ve yani neredeyse talep ettiğimiz her şey... ...burada e, karşılandı. O yönüyle haklısın. Yani öğrencilerin bu konuda pek problem yaşayacaklarını sanmıyorum. Zaten İstanbul Eczacı Odası'nda... ...ben de öğrencilik yıllarımda tanışmıştım odayla. Şöyle bir anlayış var. E, siz öğrencisiniz, siz eczacısınız. Buradaki çalışanlar benim personelim şeklinde değil. Hep bir aile kavramı gelmiştir. Hı hı. Yani ben buraya geldiğimde de... ...öğrenciyken de hep onu gördüm. Yani bir abi abla... E, ...çalışanından eczacısına kadar hep öyle bir iletişim kurmuştuk. Hala da bu devam ediyor. Öğrenciler için de böyle bir şey. Yani biz bir aileyiz. Elbette isteklerimiz olacak, taleplerimiz olacak ama bir aile samimiyetinde gerçekleşecek bunlar. O yüzden yeni gelen arkadaşlarımız için özellikle birinci sınıflar... ...şu anda belki bizi dinlemiyorlardır hiçbir şekilde çünkü onlarla daha iletişime girmedik. 19 Eylül'de zaten... Fakülteler açıldı, okullar açıldı ve sizin de en kısa zamanda öğrencilerle iletişime geçeceğinizi biliyorum. Bu işi siz yapacaksınız çünkü alanda olan sizlersiniz. Evet. Ve yani şu anda böyle olacak, şöyle olacak ee, diyemem tabii. Her şeyi zaman belirleyecek. Ama sizin taleplerinizle, sizin hareketiniz, heyecanınız ve enerjinizle birlikte çok güzel şeyler olacağını biliyorum. Yaşadık çünkü bunu geçen sene hep beraber. Peki olacak bu arada dilersen ikinci bir şarkı alalım. Neticede aynı zamanda müzik programı sunuyoruz. Bir şarkı molası fena olmayacak Kesinlikle. diye düşünüyorum. <gülüyor> Pekala. Johnny Logan'dan alalım o zaman sıradaki şarkıyı. Johnny Logan What's Another Year seslendirecek şarkısında. Ve ben yanılmıyorsam 17 yaşında bu şarkıyı Eurovision şarkı yarışmasında seslendirmişti. Doğrusunu söylemek gerekirse... 17 yaşında o kadar seyirci önünde ki sadece o platformun önündeki seyirciler değil. Neticede tüm Avrupa çapında izlenen bir yarışma programı. Yani orada şarkı söylemek hele hele 17 yaşında ciddi bir öz güven gerektiriyor galiba. Ciddi bir e, kendine güven gerektiriyor. Bu yönüyle aslında bir yerde de takdir etmek gerekiyor. E, hazır bu arada... ...laf Eurovision'dan açılmışken Eurovision'a dair birkaç şey söylemek istiyorum. Her sene kimilerince amatör bir şarkı yarışması olarak, kimilerince güzel, kaliteli bir yarışma programı olarak dile getiriliyor. Yani şu bir gerçek, yani ne kadar oylama kısmında pek yani şarkıların kalitesine göre değerlendirmeler olmasa bile... ...yine de kaliteli, güzel, keyif verici şarkılar bulabilmek mümkün Eurovision şarkı yarışmasında... Ki bu sene bildiğiniz gibi Azerbaycan'da yapılacak final müsabakası ve yanılmıyorsam yine ilgilenenler için bunu dile getiriyorum. Bilet satışları Kasım ayında sunulacak, satışa sunulacak ilgilenenler internet üzerinden bunu takip edebilirler. Evet, Johnny Logan, What's Another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 Someone who's getting used to being alone Evet, Johnny Logan'ı da geride bıraktıktan sonra Olcay'la sohbetimize devam ediyoruz. Olcay'ı geçen dönem bildiğin gibi biz 13 Mart ıı, sağlıkçılar eyleminde Ankara'ya gittik. O ıı, günü biraz konuşalım istiyorsan neler yaptık. Biliyorsun bayağı hazırlanmıştık burada gece gece saatlere kadar. <gülüyor> <gülüyor> karikatürle bilmem neydi, şuydu, buydu bayağı zamanımızı almıştı. Bayağı da keyifli geçmişti aslında. Onu biraz konuşalım istiyorsan neler yaptık orada acaba? Tabii. İstediğimiz şeyi elde edebildik mi orada? Aynen öyle geçen sene ya bizim için olmazsa olmazımız haline geldi ne yazık ki eylemler, mitingler. Zaten biraz önce biraz daha sosyal kültürel konulara değinmiştik ama asıl önemlisi bizi mesleğimizi çok büyük tehdit altına alan noktalar var. Daha doğrusu bütün sağlık alanını. 13 Mart'ta bunun açıdan önemli bir tarihti. Yani geçen senelerde de benim yine öğrenci olduğum dönemlerde de birçok eyleme katıldık. Yani eylem her zaman olduğu gibi öğrencileri korkutan bir şey. Yine aynı deneyimi orada da yaşadım. Ben Çünkü ilk defa bir eyleme gidiyorduk biz mitinge gidiyorduk yeni gelen öğrencilerle. Daha eski öğrenciler tabii o süreci yakından takip etmişti. Bunu yeni öğrencilere anlatmak gerekiyor. Eylemin kaçınılmaz olduğunu ve mesleki sıkıntılarımızın bilmeleri gerektiğini özellikle vurguladık biz her toplantımızda. Ama bu gerçekten büyük bir bilinç yarattı öğrenci arkadaşlarımızda da. 13 Mart şöyle bir mitingdi. E, tabiplerin düzenlediği aslında onların çağrısı e, bu yönde Bizi etkilemişti çünkü onlara gelen bir şey onların mesleki anlamda sürdürebildikleri veya sürdüremedikleri bazı koşullar illaki bizi de etkiliyor. Yani bütün sağlık alanını etkiliyor ve sağlıkta dönüşüm politikası var biliyorsun yaklaşık 6-7 yıldır bizim son zamanlarda en büyük baş belamız. Evet. Tabiplerin çağrısına destek verdik bizzat katıldık. O dönemde yine öğrenciye çok fazla ihtiyacımız vardı. Neden öğrenciye ihtiyacımız var? En başta mesleğin gerçekten sahipsiz olmadığını ve bunun hem eczacı kanadında hem öğrenci kanadında beraber söylenmesi gereken bir şey olduğunu hep vurguladık zaten. İkinci olarak da öğrenciler biraz önce de bahsettik hep heyecandır, enerjidir, daha çok kendini gösterir ki biliyorsun medyada bu konuda önemli. Çünkü halka ulaşmak için taleplerimizi onlara iletmek için, haklılığımızı göstermek için illaki medyayı kullanmak zorundayız. Bu açıdan da öğrencilerin yarattığı fikirler, görseller, sloganlar her zaman önem taşımakta. Burada eczacıların emeğini hiçbir zaman göz ardı edemem tabii. Ama öğrenciler daha dinamik olduğu için ilk etapta onlar göze çarpar halaylarıyla, oyunlarıyla. Evet. O yüzden... Bu açıdan önem vermiştik öğrencilere ve kitle bizim için çok önemli tabii. Böyle bir çağrı yaptık ve arkadaşlarımız çok çalıştılar üniversitelerde. afillere girdiler, konuştular, mitingin önemini konuştular. Orada bir sıkıntımız şuydu, yani geri dönüşlerde bizim mitingimiz değil, bizimle ilgili bir şey değil. En büyük sıkıntımız buydu ama sağlık olduğu için ortak noktamız çok da fazla sorun yaratmadı. Ve yüze yakın arkadaşımızla gittik biz. Eczacı evet. dışında öğrenciyle gittik. Ve bu aslında büyük bir rakam. Yine diyoruz kendi çağrımız değil. Tabipler Birliği'nin çağrısı üzerine bütün sağlık sektörleri ve bileşenleri, yine örgütler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar da katıldılar buna. Gayet kapsamlı bir eylemdi çünkü. O noktada sayı olarak iyi diye düşünüyorum tabii hiçbir zaman tatmin etmez. Bize gücümüzü göstermek için çok daha fazla kitleyle gitmek gerekir. Onun öncesinde yaptığımız hazırlıkları sen de biliyorsun zaten. Bir an her şey bir anda olup bitiyor. Böyle insanların, öğrencilerin aklına çok çeşitli fikirler geliyor. Bundaki önem de paylaşımdır aslında. Üretmekle beraber paylaşımı da yaşamaktır. En güzeli bu. Yani evet bir hakkı savunuyoruz taleplerimiz var orada hem geleceğimiz için hem mevcut durumumuz için ülke durumu için bazı şeyleri söylüyoruz ama bunun yanında bunu yaşayarak yapıyoruz. Biz bir parasız eğitimi savunuyorsak aynı zamanda herkesin eşit şartlarda yaşadığı bir ülkeyi savunuyoruz ve bu her zaman paylaşımdan geçer. O yüzden oradaki yaşadığımız aslında önemli bir şeydi belki çoğu arkadaşımızın aklına bile gelmiyordur ama paylaşmak, birbirimizi tanımak, e, espriler patlatmak, o anda beraber gülmek, beraber bir şeyler yemek, ortak masa hazırlamak, onları ortak toplamak gerçekten önemli şeyler. O anlamda ben çok önem veriyorum. Mitting'ten çok e, yalan söylemek istemiyorum. Mitting öncesi hazırlıklara ben çok önem vermişimdir ve çok emeğim geçmiştir diğer arkadaşlarımızla o beraber. Zincir artık bizim vazgeçilmezimiz Sembol oldu, sembolümüz abi. oldu. Evet. Her eylemde kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten önemli. Bizim geleceğimize en büyük tehdit altına alan şey zincir hala konuşuluyor. Yani öğrencilere çok fazla da bunu yansıtmamaya çalışıyoruz. Ama her an, her saniye birilerinin aklında bu zincir var ve biz de... Zinciri unutmayarak adeta sembolümüz oldu zaten. Her eylemde gerçekleştirmeye evet. çalışıyoruz. 13 Mart mitingi böyleydi. Neler ettik, neler kazandık. Ee, en önemlisi kamuoyuna sesimizi duyurduk. Tabiplerin birçok kazanımı oldu. Açtığı davalarda bunun etkisi oldu. Çünkü kolay bir şey değil. Bir sağlık personelinin bütün... E yani sadece İstanbul'dan, Ankara'dan gelen olmadı. Türkiye genelinde bir çağrıydı. O günkü bütün işini bıraktı, ailesini bıraktı. Kim ailesiyle beraber geldi... Bu önemli bir husus ve illaki dikkate alındı yani uzun uzun şunları kazandık ettik diyemeyeceğim ben özellikle eczacılık alanında. Bizim için önemli olan gerçekten sesimizi duyurmak ve tabiplere destek olmaktı ve bunu çok iyi başardık öğrencilerle beraber. <gülüyor> Aslında sağlık söylemi derken hani benim de tereddütlerim vardı çünkü tabiplerin nihayetinde bir e, mitingi gibi görünüyordu. Hani eczacı olarak biz eczacılar olarak biraz azınlıkta kalacağımızı düşünmüştüm ama oraya gittikten sonra o meydana gittikten sonra aslında gördüm ki hani eczacılar biraz da sanki ön plana çıktı. Yani evet belki tabip mitingiydi ama neredeyse tabipler kadar eczacılar da yine büyük Kesinlikle rol üstlendiler. Kesinlikle eczacılar özellikle örgütlülük yapısından kaynaklı çok büyük takdir toplamıştır her zaman. Hı -hı. Yani ve diğer meslek odaları da aynı şekilde ama eczacının, eczacıların farklı bir yeri var örgüt adında. Çünkü en fazla toparlanabilen, mesleğe gerçekten çok sahip çıkan ve illaki bir eczacı bir eczacı mutlaka görüşmek zorunda. Sadece mesleki kaygılar değil bir araya getiren çok fazla faktör var. Hem yani ticari kaygıların var, hasta odaklısın ve... Komşuluk ilişkin var yani e, sadece işte ben işimi yaparım biter şeklinde düşünemiyorsun. Çok e, fazla geniş bir alanı var eczacının. O yüzden e, bu faktörler de önemli kaldı ki gerçekten bilinçli bir kitle. O yüzden örgütlülük açısında her zaman eczacılara destek duymuştur bazı örgütler e, özellikle odalar. O yüzden önemli bir noktadayız. Evet haklısın. Peki Olca nihayetinde sen bir eczacısın. ...neticede İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitiren bir bireysin. Hmm. Biliyorsun her dönem e eczacılık fakültelerine yerleşen bir sürü öğrenci oluyor. Gerçi bu dönem yine yerleşen tüm kontenjanlar dolmuştur diye e tahmin ediyorum da ama önümüzdeki dönemde yine çünkü tercih süreci hakikaten çok e sancılı bir süreçtir öğrenciler e için. Yani eczacılık e, fakültelerini tercih etmek isteyen öğrenciler için buradan söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Nelere dikkat etmeliler? Neleri göz önünde bulundurarak bu ta, e, mesleğe yönelmeliler? Bu konuya dair neler söylemek istersin? Şöyle bir acaba? şey aslında yabancı olduğum bir durum değil. Ben aynı zamanda yani burada çalışırken koordinasyon birimi eczacısıyım. Her çeşit sorulara cevap veriyoruz. Özellikle tercih döneminde bizi veliler çok fazla aradı. Benim işte böyle böyle kızım şu kadar puan aldı, eczacılığı çok istiyor, ne yapabilir, tercih etsin mi? Burada neden soruyor? Çünkü herkesin haberi var, eczacılık alanında yapılan bu değişikliklerden, yapılmak istenen şeylerden herkesin haberi var. O konuda biraz mutlu oldum açıkçası çünkü hiçbir şey gizli saklı değil. Bu tereddütü yaşadığımızı biz halka göstermeye çalıştık ve görmüşler. Onlara verdiğim cevabı da buradan yenileyim. Genelde şunu söyledik. Gerçekten ben bu mesleğe mensup olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Yani eczacılık. Ben hep halkla iç içe olan bir meslek grubuna mensup olmak istemişimdir küçüklükten beri. Ve eczacılık bu alanda yansılamıştır eczacı yani eczane eczacısı olarak halkla bütünleşmedim belki ama şu anda çok iyi takip edebiliyorum gözlemleyebiliyorum illaki tercih etmelerini isterim çünkü bu alan farklı bir alan ama şuna her zaman karşı çıkmışımdır sen de yaşamışsındır bunu ben de çok yaşadım yani eczacılığı ...böyle para odaklı düşünenler, özellikle ben tercih edeceğim dönemler hep aynı e, evet. şaka yapılmıştı. Şaka e, altında aslında gerçek onlar için bana hep şaka geldi. İşte e, bayansın, rahat edersin, e, eczacılık yaz, gitmezsin dükkana, elemanların işletir. İşte en rahat para kazanma yoludur. Yani bu gerçekten bir eczacı olarak o zamanlar belki işimize geliyordu... Ama şu anda çok büyük bir acı. Yani ben beş sene boyunca bir birikim elde etmişim eczacı Ve bu mesleği sırf para kazanmak için yapmamalıyım. Çünkü kutsal bir meslek. İnsanlığın e, yani hastalık her daim vardır. Ve bunun çözümü illaki olacaktır. Her dönemde e, bunlar yapılmıştır. Eczacılık o açıdan çok önemli bir bölüm. Önce onu anlamaya çalışıyorum ben. Telefonda cevap verdiğim e, velilere... Yani tabi direkt soramazsın ama az çok kestirebiliyorsun. Yani gerçekten eczacılığı ne için istediğini sordum birkaç kere. Ee, çok isteyenler vardı. Şunu anlatmaya çalıştım. Eczane eczacılığı olarak düşünmesin kimse. Yani Eczane eczacılığı evet güzel ee, ve eczacılık dediğimizde ilk aklımıza gelen eczanelerdir. Hı hı. Ama... Çok geniş bir e, alanı var eczacılığı. Evet bu konuya da biraz değinelim istiyorsan. Yani hani sadece alternatif eczane eczacılığı değil sonuçta. Yani eczacılığın çok geniş bir alanı var. Yani öğrenciler açıkçası tercih sürecindeki öğrenciler eczacılığı sadece eczane eczacılığıyla e, sınırlı biliyorlar. Oysa ki öyle bir şey yok. Yani, yani evet, çok o, daha farklı çok alanları var. Çok büyük bir yaramız. Var. Yani e, o konuda da aslında biraz bilgilendirilseler belki e, olaylara bakış açıkları biraz daha değişir. Aynen öyle bu dediğim gibi büyük bir yaramızdı bizim. O süreci kısa bir süre önce yaşadığımız için biz Hı -hı. de öyle biliyoruz. Eczane, eczacılığı, tek alternatif gibi. Ve biz geçen sene bunun üzerine çok düşündük. Bir e, geniş bir ...katılımı olan bir panel düzenlemeyi düşündük... ...ama hem zaman konusunda birkaç sıkıntı yaşadığımız için gerçekleştiremedik. Bu sene e, en büyük projelerimizden biri de bu olacak. Buradan mesela yapacaklarımız hakkında da bilgi vermiş olayım. Eczacının çalışma alanları. Hı -hı. Çünkü bunun gerçekten okullarda verilmesi gerekiyor. Verilmiyor mu? Evet veriliyor ama yeterli olmuyor. Çünkü... E, Gerek öğrencilerden gerek e, okul yapısından kaynaklı. Bu sanki çok fazla üzerine vurulmayan bir nokta gibi. Ama ben ilk geldiğim dönemlerden hatırlıyorum. Birinci sınıfta e, sormuşlardı herkes işte ne yapmak istiyorsun. E, çoğu tabii %90'ı eczane Eczan, eczacılığı. Eczacılı. Evet. Ama buna e, çok ilginçtir ki cevap vermeden önce... Hocamızın biri zaten kestirmişti. Buradakilerin %90'ı zaten eczane eczacılığı isteyecek. Bir kere bu ön yargıyı ortadan kaldırmak lazım. Bu tamamen okullardan geçiyor. Bana şu alternatifi biz size gösterdik, öğrettik ama bu kadar yetmiyor. Bana işte sanayi de var, depolar da var, hastane de var, e, bunlar da var diyerek bana bir alternatif sunmuş olmuyorlar. Bu her şekilde görecek öğrenci. Ben yine burada çalışmadan önce bir hastane eczacısının neler yaptığını bilmiyordum sadece hastanede eczacı bulundurmak zorundalar tamam ama ne yapıyor Özel hastane ile devlet hastanesi aynı stüdemi, üniversite hastaneleri ne boyutta veya sanayide ne şekilde e, eczacı pozisyonu var bunların hiçbirini bilmiyoruz. Sadece işte İngilizce ne olursa sanayiye gidersin işte e, hastane eczacılığı daha rahat. Yani böyle basit cümlelerle e, gerçek olmayan cümlelerle biz eczane eczacılığına açıkçası kolayı seçme diyelim e, evet. bunu Buna yönleniyoruz. En mesela, büyük sıkıntı o. Mesela benim de bildiğim kadarıyla mesela e, sanayide şu an eczacıların yerinde kimya mühendisleri, kimyagerler vesaire meslek kollarından e, mezun olan insanlar var. Oysa ki oralarda asıl olması gerekenler yanılmıyorsam eczacılar olmalı. Ama şu an baktığınız zaman e, ciddi anlamda bir eczane eczacılığına yönelim var. Hani bu ıı, önümüzdeki dönemlerde çünkü hepimiz sanırım şu konuda hemfikiriz ki eczane eczacılığı biraz kaygan bir zeminde. Yani yarın öbür gün ıı, kimse hani ıı, örgütlü bir ıı, potansiyel olmadan o şekilde devam edilmezse sanırım önümüzde eczane eczacılığı biraz ıı, sıkıntılı bir sürece girecektir ki ıı, yani girmeye başladı da galiba. yani tabii. Yani sanayi ya da ilaç fabrikaları vesaire. Yani biraz da oralara yönlendirmek gerekmez mi öğrencileri ya da bunun için okullar herhangi bir şey yapıyorlar mı Hocalar... bunu yapmaları gerekiyor artık hepimizin yapması gerekiyor çünkü artık bu komple teorisi değil gerçekten evet, biraz üzerine evet. kafa yorduğun zaman anlarsın ortadaki pasta belli bundan nasıl diyeyim? dilimler belli ama o dilimleri tekrar bölmeye çalışıyorsun sen ve her sene kontenjan artıyor ve bu sene başlıyor Sivas ve Adıyaman'da yanlış hatırlamıyorsam iki tane daha Eczacılık evet. Fakültesi kuruldu. Ve yine vakıf üniversiteleri hazırda bekliyor. Onun dışında yine bu sene duyum aldım şu anda nerede olduğunu hatırlamıyorum ama yine iki tane bir ünivers devlet üniversitesi e Eczacılık Fakültesi kurma aşamasında. Yani sürekli e mezun veriyorsun. Bunun yanında yani her okul mutlaka mezun verecektir. Onu engelleyemezsin. Ama bundan daha büyük bir e, sıkıntı şu... ...eczacıların emekli olmaması. Yani Emeklilik gibi çok bir e, durum varken... ...çünkü hı hı. eczane de biliyorsunuz... E, ...eczacısı vefat edene kadar... ...hatta vefat ettikten sonra 5 sene bile... çalıştığı işletilen bir kurum. O yüzden... Sürekli eczane açılıyor hasta sayısı belli ee, yani ödemeler konusunda çünkü SGK şu anda bütün her şeyi e, elinde bulunduran bir kurum sıkıntılar yaşanıyor. Ya bunlar sadece görünen kısmı. Tabii gelecek tehlikeler de var. Bunun yanında bizim can kurtarıcılarımız bir bakımdan ve eczanelerde olması gereken şeyler aslında derma kozmetik ürünler, işte besin takviyeleri. Bunlar eczanelerden çıkarılmaya çalışılıyor. Daha sonra geri ödeme kapsamından çıkaran, çıkarılan bir sürü ilaçlar var. yani çok fazla şey var aslında eczacının üstüne giden. Ama hala eczaneler açılıyor. Yani çok fazla da konuşmaya gerek yok ortada olan şeyler. Sadece öğrenci e kolundan baktığın zaman sanki bunlar yokmuş... E Hiçbir şey e, bu kadar kötümser bir şekilde değilmiş gibi değerlendiriliyor. Çünkü görmedikleri için. Ben kimseye buradan eczane açmayın sakın şöyle olur böyle olur diyemem. Böyle bir yetkiye sahip değilim. Kaldı ki böyle olacağı da kesin değil. Ama ortada olan böyle bir şey var. Bu sene belki daha rahat eczanelerinde e, rahatça mesleğini sürdüren eczacılarımız olacaktır. Ama bir beş sene sonrasını ben garanti edemem. O yüzden... Yine arayan eczacılarımıza daha doğrusu velilerimize, adaylara bunları özellikle söyledik. Ee, sadece eczane eczacılığı evet değil bir sürü alan var. Sanayi dedim mesela biraz önce sanayide eczacının çalışması gereken yerlerde başka e, mesleklerden e, insanlar yer alıyor. Evet öyle daha çok kimya ve biyoloji mezunlarına yer veriyorlar. O ayrı bir konu zaten. Çünkü gerçekten istihdam söz konusu olduğunda yani eczacı ya pek güvenmiyorlar. Çünkü eczacı, yani en basitinden ben de onlar gibi dile getireyim. Eczacı yarın bir gün beni bırakıp gider. Çünkü onun eczane açma gibi bir alternatifi var. Hı hı. Hastanede de bu böyle. Yani eczacı bir yerde, eczane dışında kalıcı olamıyor gözüyle bakıldığı için böyle de yer verilmiyor. Daha başka şeyleri de var, şartları da var tabii sanayinin. O yüzden yani sorun şurada, sorun Evet sen sanayiye yönlenebilirsin, hastaneye gidebilirsin yani eczacılık çok kapsamlı bir meslek diyerek geçiştirmekten ziyade gerçekten bu alanların altyapısını yenilemek. Bir şekilde örgütlü yapını da buna kullanman gerekiyor. Mesleki e, haklarımızı korumaya çalışıyoruz, eczanelerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz evet ama... Diğer alanlar için de bir şey yaratmak zorundayız. Bu konuşulmadığı takdirde, hem hocalarımız tarafından hem örgütümüz, eczacılarımız tarafından konuşulmadığı müddetçe böyle kalmaya mahkumdur. Bizim bir proje sunmamız daha sonra yani bir şekilde bir sanayi eczacısı olsun, hastane olsun bunların gerçekten dayandığı bir zemin olmalı, bir yönetmeliği olmalı. Bunlar hazırlanmalı, ne koşulda çalışılacağı her şey belli olan bir taslak hazırlığı hep sunmamız gerekiyor aslında. Aksi takdirde yığılmalar olur. Ki Kesinlikle öyle öz Böyle bir alanımız var sonra... bu kadar zengin bir çalışma alanı gerçekten başka meslekte yok ama biz bunu kullanmasını bilmiyoruz. Evet. Yetkililerin bu konuya muhakkak en kısa zamanda bir çare bulmaları gerekiyor. Aynen açıkçası. öyle. Yetkilileri daha harekete geçirecek olan bizleriz, öğrencileriz. Evet. Çünkü bu konuda ben özellikle öğrencilere benim e, önem verdiğim bir konu olduğu için çok uzattım. Ama gerçekten bir şeyler yapılmalı. Çünkü gelecek bizim. Öğrencilerin şu anda ben yine sahiplendi bizim derken <gülüyor> alışıldık bir söylem. Gerçekten şu, yani yaklaşık ee, bu sene mezun verecek öğrencilerin sayısını hesaplarsam 3 bin desem abartma herhalde. 3 bin ki, evet. kişi e, mezun olacak. Ama e, karşılayabilecek bir ortam yok. İşte bu konuda hani senin az önce söylediğin şey, e, emeklilik olayı. O çok önemli bir şey. Çünkü neticede senin bahsettiğin gibi eczane açıldıktan sonra ki Eczane sahibi vefat edene kadar onun hatta akabinde 5 yıl boyunca yine tekrar işletilme hakkı var. Durum böyle olunca tabii ki yeni mezun insanlara yol verilemiyor. O yüzden o emeklilik olayı eğer e, yapılabilirse belli bir dönemden sonra belli bir süre süreyi aşmış eczacılar... Emekli olur ve yenileri e, devrederler tabii, bunlar, o zaman iş evet. alanı biraz daha yenişler. Ya aslında şöyle bir şey bu tabii bizim e, değerlendirebileceğimiz bir şey değil yani öğrenciler olarak. Çünkü emeklilik biraz daha e, büyüklerimizin konuşabileceği bir konu. Ama e, ilgili çalışmalar var e, onu biliyorum. Emeklilik olabilir, e, Eczacının durumuna göre yanında e, yedek eczacı, yardımcı eczacı çalıştırma e, zorunluluğu getirilebilir. Yani bunlar hep konuşuluyor. Meslek hakkı dediğimiz, e, bizim hazırladığımız, Tebin hazırladığı şeyde bu hep var. Ama e, işte örgütlü gücünü biraz da buna kullanmak gerekiyor. Benim baktığım olay şu anda öğrencilerin istihdamı. Mezun olduktan sonra neler yapılabilir. O yüzden bizim Başkalarından beklemeksizin kendi geleceğimize, kendi mesleğimize ve alanlarımıza sahip çıkıp ben şurada çalışabilirim, bura benim alanım deyip o sahiplenmeyi gösterdikten sonra ben çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Çünkü yaş gereği düşünemiyor insan. Ben mesela nasıl emekliliği çok fazla üzerinde durup düşünemezsem çünkü onların kaygılarını bilmiyorum. Az çok anlamaya çalışıyorum. Ama bir genç olarak genç eczacı olarak bana en yakın şey şu anda e, aklıma gelenleri söylüyorum yine. Hastane koşullarının düzeltilmesi yani orada eczacıya şu yapılmamalı işte yeni bir yasa hazırlandı özel hastaneler için söylüyorum. İşte bu, ben hastanemde eczacı çalıştırmak zorundayım gel çalış şeklinden öte oradaki eczacının. ...daha farklı donanımlara sahip olması lazım. Yani orada kendini hissettirmesi lazım. İlla ki vardır. Ben şu anda dışarıdan gördüğüm kadarını söyleyeyim. Ama daha güçlenmesi lazım. Yani orada eczacının ismi geçsin değil. Eczacı çok çalışsın değil. Gerçekten hastane eczanesinde eczacının her türlü donanımı... ...her türlü yasası, tüzüğü hazırlanmış olarak beklemesi lazım. Yine... Sanayi öyle, diğer alanlar öyle. Akademi hiç konuşmuyoruz mesela. Akademide evet. hiç eczacımız kalmadı neredeyse. Tabii bunun koşulları biraz daha farklı. İşte üniversitelerin kadro vermemesi, bir sürü sorun da var. Ama akademi çoğu öğrencimiz düşünmüyor. Sonuçta eczacılığın en önemli bölümlerinden biri de mesleki eğitim süreci. ...bu iyi verilmediği takdirde... ...ne boyutlar kazanacağını düşünmek O ...bu okullanla ilgili galiba bir sorun... ...yani eczacılar... ...ya da işte eczacı odaları... ...hani onların biraz dışında gelişen bir şey... ...galiba akademik... E, ...tabi tabi yani ben zaten... E, ...odanın bu konuda... ...bir faktör olacağını elbette düşünmüyorum... ...ama ben daha çok öğrenci... ...perspektifinden baktığım için... E, ...o yönde yani çalışma alanları... ...şeklinde düşündüğüm için söylüyorum... En önemli faktör zaten burada e, koşullar. Yani koşullar iyi olsa, kadro alınsa e, gerçekten çoğu arkadaşımızın da düşüneceğini e, biliyorum ama bunun için biraz daha cesaret ve e, azim gerekli diye düşünüyorum. Eczane açmak o açıdan herkesin işine geldiği için, kolay Hı. geldiği için ama ileride de çok zorlandıkları için özellikle değinmek istedim ben bu konuya. Evet, tabii ki yani... E Birikimli, donanımlı öğrencilerin okullardan mezun olabilmesi için okullara da aynı şekilde büyük yatırımların yapılması lazım eğitim Kesinlikle süreci öyle. açısından. O yönüyle e, eğitim hakikaten çok önemli bir yer tutuyor bu aşamada mesleki anlamda. Evet Olcay açıkçası bayağı e, sıkıntılarımız da var ama m, umuyoruz ki hep beraber bu sorunların üstesinden geleceğiz. hep beraber. İndan ki. Örgütlü bir şekilde geçen sene yaptığımız gibi yine bu senede önümüzdeki senelerde de yine hiç e, yılmadan vazgeçmeden bu e, haklı ve e, gerekli olan mücadelemizi tekrar yapacağız. Hep beraber. Evet, <gülüyor> evet yeni bir e, şarkı dinleyelim o zaman. Çok iyi olur. <gülüyor> Çok Sırada... konuştum ben yine. <gülüyor> evet, seni bayağı yordum farkındayım. E, Listeme bakıyorum. Athena diyelim o zaman. Rock'n'Cock için hazırladığı Bu 2011 Rock'n'Cock için hazırladığı Şarkıları vardı Ben Böyleyim Rock'n'Cock inebildiğiniz gibi Bu sene Hazerfen Havaalanı'nda Sivrisi buluştu Yine oldukça Güzel Hayranlarının Rağbeti olan bir organizasyon Ben yanılmıyorsam 2007'de evet 2007'deki Rock'n'Cock'a katılmıştım Tabi o zamanlar Frans Ferdinand, Smashing Bunkins Chris Cornell gibi isimler vardı. Yine o zaman da oldukça güzeldi. Herkes baya eğlenmişti coşarak. Bu senede dediğim gibi yine 16-17 Temmuz'da Hazarfen Havaalanı'nda bu etkinlik gerçekleşti. Ve önümüzdeki yıllarda da yine bu tekrarlanacak olan bir olay. Ve şimdi de Athena ile devam ediyoruz. Ben böyleyim. Hayat, bu kadar mı? Bence değil, birkaç sözüm var Biraz senin gibi Yıkılmayan duvarları var Bazen esintili, bazen uzak Yıkınlarım var ben, ben böyleyim Kendi yolumda Bırak, tutma beni Kaybetsem de Üzülmem asla Ne boş kaygılarım Korkma bana Hiçbir şey olmaz ya. Yavaş, yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bayağı şey konuştuk aslında. Anlattırdım daha doğrusu ben sana. Ee, geçmiş dönemi konuştuk. Bu sene neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Ee, bir de geçen dönem yine hatırlıyorsam biz e, pikniğe falan da gitmişti. Kıraç konseri vardı yine aynı şekilde. Bayağı e... Etkinliklerimiz güzel oldu. <gülüyor> evet. evet. Biraz da onlardan bahsedelim. Ben de istiyorum konuşmayı. Yani hep Meslek, sıkıntı, işte gençlik, eğitim bunları çok fazla konuştuk. Geçen sene de öyle. Daha eğlenceli yanımızı ortaya çıkarmıyoruz. Hı -hı. Bunu konuşmak daha önemli bence de. Geçen sene ben yine üstüne vurgulaya vurgulaya söylüyorum. Paylaşım ve üretim benim için çok önemli şeyler. O yüzden e, o piknikteki halimiz. <gülüyor> Adalar pikniğine evet. gidip de e, hem gidiş hem dönüş oradaki yaşadıklarımız gerçekten e, çok <gülüyor> ...keşke bütün arkadaşlarımız burada olsa da... ...şimdi muhabbet etsek diyorum. Daha çok yine yeni gelen arkadaşlarımızla gitmiştik. Zaten hiçbir Hı -hı. yaş farkı görmedim ben. Hiçbir şekilde evet. bunu yaşamıyorum komisyonda. Çok keyifliydi. Onun öncesinde... ...yine eczacılarla birlikte eczacılık şenliği... ...kapsamında pikniğe gitmiştik hatırlarsan. Orada rodeolar onun... Sonra ne vardı baya bir e, evet. eğlenmiştik yani e, falan vardı. kesinlikle öyle güzeldi e, Başkan kıraç konseri dedin. Yine Bunların hepsi genelde Peki, Eczacı geçen, Şenliği'nde e, geçen şeylerdi. Ha, geçen sene e, tanışma amaçlı kokteyl düzenlemiştiniz evet, biz orada yapıyoruz. tanışmıştık. Tabii hatta. tabii aynen evet. öyle. Bu sene acaba tekrar olur mu? Ş tabii olacak bizim artık e, iki senedir yapıyoruz bunu tanıştık. E, Mutlaka yapılması gereken yani dergiyi nasıl çıkarıyorsak vazgeçmediysek bizim için kokteyl e, de öyle. İsmine kokteyl verdik aslında eczacılık öğrencileri buluşması. E, bu sene daha büyük... Bir yerde yapmayı düşünüyoruz çünkü geçen sene ya yani hep e, deneyim sıkıntısından kaynaklı şeylerdi aslında bunlar ama bu sene çok fazla şey yaşadık gördük. Daha geniş bir mekanda daha fazla öğrenciye hitap edebileceğimiz e, müzik dinletisi özellikle eczacı arkadaşlarımızdan oluşan öğrenci arkadaşlarımızdan oluşan bir e, grup... E, Kurup demeyeyim ee, var zaten ee, Ozan sevgili Ozan geçen sene de bize eşlik etmişti hem radyo programında hem genel ee, programlarımızda onunla konuştum hatta o bize eşlik edecek yani güzel bir ee, kokteyl olacak diye umuyorum daha Hı -hı. geniş daha fazla öğrencinin katıldığı ve hatta yazmışız geçen sene e, tutanaklarda da biraz önce baktım. Galiba Ekim'in sonu veya Hı -hı, Kasım evet, başı gibi evet, öğrencilerin oluştur. böyle yavaş yavaş ısındığı, yeni grupların oluştuğu Hı -hı. bir dönemde böyle bir şey yapacağız kendimizi tanıtma Hı -hı. amaçla. Ee, süremiz bitmeden son olarak bu e, dergi konusunu da bir konuşalım istiyorsan. Çünkü e, arkadaşlarımızın belki bazıları yazı göndermek isterler. Tabii tabii. Bu e, aylık çıkarılıyor muydu yoksa... Yani, Önemli miydi Derk, bu genç evet, havan dergisi. Aslında, şöyle aslında bir şey. aylık çıkarsak biraz daha güzel olmayacak mı ya, ya da tabii yine çalışmalarımız olur mu acaba? Keşke olsa keşke e, yapabilsek öyle bir şey ama ben hep öğrencilerin e, bu konuda sıkıntı. Iı, durumlarını düşünüyorum. Çünkü sınav döneminde biliyorsun her türlü şey unutulur evet. öğrenci ıı, açısından. Sınav biz var. geçen sene belirledik tarihleri ben şimdi 4 yani dergi çıkarmaya başlıyoruz biz, bir sene içerisinde. Geçen sene 2 dergi çıktı. Bu sene özellikle tarihleri belirledik ki herhangi bir sıkıntı yaşamayalım diye Mesela ilk dergimiz için 29 Ekim 2011 Pazartesi günü teslim tarihi olarak belirlemişiz. Buradan bütün arkadaşlarımı sesleniyorum zaten. Her türlü konuda olabilir bize yazacağınız. Tabi bir yazı kurulumuz var illaki değerlendirecek onu. Ama eğitim olabilir. Biz bir de şöyle hemen kısaca bahsedeyim. Eczacılık dergisinde bunların ne işi var diyen birçok arkadaşımız olduğu için özellikle söylüyorum alışmışız. Biz bir eczacılık fakültesi öğrencisinde dergi çıkarıyorsak her bu işte ilaçla ilgili olmalı, hastayla ilgili olmalı değil. Biz bir öğrenci dergisi çıkarıyoruz aslında. Sadece ortak noktamız eczacı olmamız. illaki yazılar yer alacak fakat dışarıda konuştuğumuz, dışarıda okuduğumuz, konserine gittiğimiz, sinemasını izlediğimiz... En basit şeyleri söylüyorum yine bunları paylaşmak kendi yazıları olur arkadaşlarımızın birçok arkadaşımız bizim dergi sayesinde gerçekten uzun vadede yazmayı düşündü. Her türlü deneme olabilir kendi öyküleri olabilir şiir olabilir bunların tümünü bir arada bulunduran bir dergi bu. Hatta ekler çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle dergimizin bir yapısı var zaten. Ama bunun dışında o derginin çıktığı döneme ait artık 8 Mart mesela o dönem bir Hı. dergi çıkarmıştık. İlaçta reklam çok fazla yer tutmuştu gündemde. Onun için bir özel ek çıkarmıştık. Böyle de destekliyoruz dergi. Aslında ayda bir değil ama dolu dolu bir dergi geliyor. Dergimiz bu. Tabii göndermek isteyen arkadaşlar mutlaka iletişime geçsin. Benimle olmasa bile fakültede temsilcilerimizle yani çok fazla yolu var bunun. Facebook sayfamız var ve bunu da söyleyeyim hazır aklıma gelmişken bir web sayfası hazırlama aşamasındayız şu anda. İstanbul Eczacı Odası Gençlik Komisyonu olarak haberlerimizin yer aldığı ve çeşitli işte edebiyat, kültür, sanat kolu olan, spor olan güzel bir web sayfası hazırlamayı düşünüyoruz. Bunda da bize fikir verebilecek arkadaşlarımızı çeşitli herhangi bir konuda önerisi olan arkadaşlarımızın mesajlarını da bekliyoruz. Peki Oğuz, çok teşekkür ederim. Sanırım programımızın sonuna gelmiş ben bulunmaktayız. Çok Öncelikle beni bu ilk programında yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ben ediyorum Ben de teşekkür ederim. <gülüyor> Bayağıdır özlemişim radyoda konuşmayı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sayende ben de onu gerçekleştirdim. Umarım önümüzdeki programlarda yine güzel programlar sunar. Bu tür konulara tekrar değiniriz. Tekrar umarım yine bir araya geliriz. Sonraki artık ne zaman olur bilmiyorum da. Ben hep umarım... yanınızdayım zaten, <gülüyor> zaten <gülüyor> dinleyiciler diyordur artık bu sesi duymak istemiyoruz <gülüyor> diye belki yok, yok. ama e, sizi bırakmayacağım kesin. <gülüyor> Peki. Evet sevgili dinleyenler böylelikle ilk programımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Dediğim gibi bundan sonra yanılmıyorsam bir ya da iki haftada bir burada sizlere ben eşlik edeceğim beraber program sunmayı çalışacağız. Tekrar görüşünceye dek. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yüzünüzde gülücükler eksik olmasın. Hoşçakalın. Genç havan son erdi.